Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Allah hamdeder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kimi hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli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 cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Evet kardeşler, geçen hafta sizlere amel nedir, ne değildir onu anlatmaya çalıştım. Bugün de Allah izin verirse sizlere İmtihan nedir? Vahiyde, vahiy penceresinde imtihan nasıl ele alınıyor? Bunu anlatmaya çalışacağım. Evet. Ölü halim mi var? Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Evet, sohbet canlı. İmtihan, hepimizin böyle günlük hayatta kullandığımız bu ne? Ya imtihan dünyası, ya işte imtihanı kaybetti, tüh sabretseydi gibi devamlı konuşmalarımıza da girdiği bir kelime. Ama nedir? Ne değildir? Hakikaten insanlar kullandığı halde üzerine yeterince eğilmemeleri Birçok müşkülatı da, gayretsizliği de, ihlatsızlığı da ne yapıyor? Beraberinde getiriyor. Kardeşlerim, imtihan Arapçada deneme, imtihan etme, vurma, elbiseyi eskitinceye kadar giyme, deriyi yumuşatıp uzatma, kuyunun toprağını, çamurunu dışarıya çıkarma gibi anlamlara geliyor. Mesela bir hadiste de geldiği gibi, Allah yolunda ölüm hiç şekilde olur. Bir, mümin malıyla, canıyla, Allah yolunda öylesine mücadele eder ki, sonunda düşmanla savaşarak öldürülür. İşte bu, gümüşün ateşte eritilip arındırılışı gibi Arındırılmış, temizlenmiş demektir. Yani şehittir. Burada elvigne isim olarak deneme, imtihan olarak ele alamıyor. Evet kardeşlerim. İmtihan Kur'an'da birçok manada gelir. Ama denemek, imtihan etmek, tecrübe etmek, bir şeyden dolayı sıkıntıya düşürmek, arındırmak anlamlarına geliyor kardeşlerim. Mesela Hucurat suresinde imtihane yani arındırma, temizleme, bilme, anlam, tecrübe etme anlamlarına geliyor. Ve takva kelimesinin başındaki lam'ın e, düşürülerek gelmesi, Allah onların kalplerindeki takvayı biliyordu ancak takvanın gerçek mahiyetini ortaya çıkarmak için çeşitli sıkıntılarla, meşakkatli tekliflerle denemek istediği anlamı ortaya çıkmıştır. Evet kardeşlerim, Allah imtihanı kazananlardan eylesin. Hangi? Dünyadaki kulluk imtihanını. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de birçok sureler var. Bunlardan bir tanesi de Mümtehine suresi. Bu surede geçen imtihane kelimesi insanları hem davranışları hem de söylediklerindeki samiyetleri konusunda denemeden geçirme manasındadır kardeşlerim. Evet. Çünkü burada küfür memleketlerinden Müslümanların bulunduğu yere gelen kadınların geliş sebeplerinin ve samiyetlerinin araştırılması istenmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların şöyle söylemelerini isteyerek imtihan ediyordu. Vallahi Allah'tan başka ilahlar yoktur. Vallahi kocamın zulmünden dolayı gelmiş değilim. Vallahi yaşadığım bölgeye göre burayı daha çok sevdiğim için gelmiş değilim. Vallahi dünyalık bir amaç için değil Allah ve Resulü için geldim. Evet kardeşlerim. Bu durumda femteh mühünne imanları konusunda tatmin olmanız için yemin ettirerek ve davranışlarını izleyerek onları imtihan edin anlamına geliyor. Görüldüğü gibi bu kelime Kur'an'da her iki şekilde de kullanılmış kardeşlerim. Yani imtihan, deneme. Evet. Allah imtihanı kazananlardan eylesin. Bakın o günkü kadınlardan alınan yemin. Demek ki kocasının zulmünden gelmiş olmayacak. O bölgeyi sevdiği için gelmiş olmayacak. Veyahut oraya sevdiği birisi geldiği için değil, sadece hicreti ne için olacakmış? Allah ve Resulü için. Kardeşlerim imtihan dendiğinde imtihanı yapacak ve sonuca bağlayacak olan hakim bir varlık ve imtihan olacak araçların da insanların da ne yapması olması gerekir değil mi? Bakın mesela kardeşimiz İstanbul'a gitmiş ve bir sınavdan geçmiş. Önce bu sınava ne yaptı? Hazırlandı. Sonra sınav yerine gitti Sonra sorulan sorulara cevap verdi ve sonra şimdi neticesini bekliyor. Acaba ne oldu? Tabi nasıl geçti zordu ama aynı imtihandan birincilikle çıkan bütün sorulara doğru cevap verende ne yapıyor? Çıkabiliyor değil mi? Demek ki imtihan her yerde var. Kur'an'da imtihan etme yetkisinde olan hakim varlık sadece Allah'tır kardeşlerim. Zaten böyle bir hayatı yaratmasının insanları imtihan etme amacı taşıdığı rahatlıkla ne yapma belli olur. Evet. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah Azze ve Celle insanları ne yapmıştır? Sadece ve sadece kendisine kulluk etmesi için yaratmıştır. Allah kazananlardan eylesin. Allah hayatı imtihan için yaratan, imtihan sürecini yöneten ve sonuca bağlayan yegane hakimdir. Dolayısıyla bu unsurlardan birincisi ve en önemlisi ne imtihanı yapan varlık olarak Allahu Teala diyoruz. İmtihan ise ancak teklifle olur kardeşlerim. Allah ne diyor azze ve celle? Biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir. Evet, imtihanı ne yapmışız? Biz Ademoğlu yüklenmişiz. Allah imtihanı kazananlardan eylesin. İmtihan hakikaten zordur insanın nerede, ne şekilde imtihan edildiğini idrak etmesi gerekir. Etmedi mi, hakikaten bu insanın ayağının kaydığı noktadır. Teklif, emir ve nehiyler olmak üzere, bir takım tavsiyeleri de kaplayan çok geniş bir yelpazeye sahiptir kardeşlerim. İşin içinde emir ve nehi oldu mu, mutlaka bunun sonucunda görülecek bir hesap, kitap, mekanı da olmalıdır. Yani sorumlu olmak, bir şeye cevap vermek, bu konuda birine hesap vermek zorunda olmak demektir. Çünkü ceza ve ödül verilmeyecekse, imtihanın bir anlamı olur mu kardeşlerim? Anlamsız ve gereksizdir. Allah iyi veya kötü olarak neticeye ulaştırmak için yarattığını imkan eder. Ancak Allah'u Teala imandan ve iyilikten razı iken kardeşlerim küfür ve kötülüğe rızası yoktur. Yapandan da hoşlanmaz. Allah ancak iyilikten hoşlanır. Güzellikten hoşlanır. Ve ondan razı olur. Ve vahin özelliklerinden birisi de kardeşlerim ölümü ve ölüm sonrasıyla ilgili mükafat ve cezayı hatırlatmaktadır. Kabir, sur, diriliş, hesap, bunların hiçbiri masal değil. Hiçbiri de insanları böyle laf olsun diye söylenen kelime nedir? Değildir. Bunların hepsi mükafat ve cezayı hatırlatır insanlara. Neticede dünya, ve ahirette mükafat veya cezanın var olduğunu dolayısıyla bunları yapılan imtihanın birinin sonucu olarak ortaya çıktığı görülür. Önemsiz bir unsur değildir kardeşlerim. Dünya varsa bunun bir hesabı olmalı. Ahiretten bahsediliyorsa muhakkak orada da bunun ne yapılacak hesabı verilecek Allah dünyaya dalanlarla dalanlardan eylemesin. Başı boş yaşayanlardan bizleri eylemesin. Kardeşlerim, Kur'an'ın sunduğu yani vahyin sunduğu imtihan ortamını kavrayabilmemiz için önce insan varlığına ve onun eylemlerine temel oluşturacak bir arka planın yani kulluk yapması gereken iradeyi bilmesine ihtiyaç vardır. Yani, şöyle diyeyim, imtihanın gereği olan kulluk vazifesi, kendisine kulluğu hak eden tek ve yüce bir varlık olmasıyla anlam kazanacaktır. Ve vahide alemin mahiyeti, varlık alanına çıkışı, İnsanın evrendeki yeri, eylemlerinin anlamı ve onun akıbeti hep bu anlayış üzerine temellenir. Yani kime kulluk yapacağını insan bilmeli, kimi seveceğini bilmeli, kimden korkacağını bilmeli, kime sığınması gerekeni bilmeli, kimden istemesi gerektiğini ne yapmalı? insan bilmeli bilmediği bir varlığa karşı insan imtihanında başarılı olamaz. Doğru mu? Sesim geliyor değil mi? <gülüyor> yani insanın cezasını ve mükafatını kimin vereceğini bilmeli kardeşler. Ve bunun üzerine kulluk olmalı. Biz buna tevhid diyoruz. Vahide Allah kendisini çeşitli isim ve sıfatlarıyla anlatır. Allah zatı ve sıfatlarıyla ilgili anlatımlarda ne şekilde bize getirmişse, nasıl anlatmışsa, işte biz o ilahı tanımalı ve ona bağlanmamız gerekir. Ve unutmayalım ki kardeşlerim, Allah azze ve celle kendisini tanıtırken kendisini bize anlatırken hep anlaşılmasını kolaylaştırmıştır, zorlaştırmamıştır. Ve <gülüyor> şeytansa hep Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarında özellikle tahrife giderek insanları Allah'tan değil, Allah'ın yarattıklarına yönlendirerek ne yapmıştır? İmtihanı kaybettirmiştir. Hatırlıyor musunuz? Hüt nerede diye Süleyman Aleyhisselam bir soru soruyor. Kavminin içinde. Nemil suresinde. Ve hüt, hüt geliyor. Ya diyor bana bir şey söylersin ya da karışmam. Yani mazeretini. Belkıs'ın kavmine gittim. Şeytan onların hepsini aldatmış. Hepsini güneşe secde ederken buldum diyor. Evet kardeşlerim. Şeytan Ademoğlunu Allah adına hep kandırmış, hep değişik yarattığı şeylerdeki görkemi, ihtişamı onlara göstermiş, Allah'ı gizlemiştir. Allah kendisini hakkıyla tanıyıp, kendisine hakkıyla ibadet edenlerden eylesin bizi. Vahiy, hassasiyetle tevhid üzerinde durur kardeşlerim. Ve bir insanın imtihanı kazanabilmesi için Tevhid ehli olması, ibadetlerinin kabul olması için tevhid ehli olması gerekir. Allah'a koşulan şerik, yani eş, imtihanı kaybettirdiği gibi ahirette de mükafatı tamamen ne yapar, bitirir. Allah'ın azabı ona hak olur. Allah bizi de, neslimizi de şirkin, küfrün, fıskın her türünden uzak kılsın kardeşlerim. Allah birdir demek, gerek zatı, gerek sıfatları, gerek esmayı hangi noktayı nazarlan, mülahaza edilirse edilsin, hepsi birdir, hiç şeriki olmayan bir tek hakikat demektir. Vahiy, Allah yerine konularak tapılan varlıkların özelliklerini de bir bir anlatır. Dolaylı bir yolla Allah'ın nasıl tasavvur edilmesi gerektiğini fikrine ulaştırmak ister. Evet. Allah kendisinin nasıl bir şey olduğunu isim ve sıfatlarının nasıl anlaşılması gerektiğini bize vahide teker teker Kur'an ile sünnet ile ne yapmıştır? Anlatmıştır kardeşlerim. Rabbim hepimize hayır versin hayırdan ayırmasın Allah ismi Esma-i Rüsna'nın içinde bütün sıfatların muhteveyasını kendinde toplayan tek ismidir. Ve Allah varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere layık bulunan zatın adıdır. Ve Allah kelimesi İslami naslarda kardeşlerim bu tarifin özetlediği bir kavran haline gelmiştir gerçek mabudun ve tek yaratıcının gerçek ismi olmuştur. Bu sebeple ondan başka herhangi bir varlığa ad olarak Allah ismi verilmemiş ve verilememiştir. Ama bakın yaşamış olduğumuz toplumda Allah isminin yerine bir kelime kullanmaya çalışıyorlar. Hangi kelime biliyor musunuz? Hep böyle Kur'an okuduğunuzda, hadis okuduğunuzda bir şeyler derler. Allah demezler Tanrı kelimesini kullanırlar. Hiçbir zaman Tanrı kelimesi uydurdukları, Allah'ın yerine koymaya çalıştıkları bu kelime hiçbir zaman zemin tutmamıştır ve tutamazlar kardeşlerim. Evet. Allah hangi dilde olursa olsun karşılığı tek olan, yaratıcıyı anlatan bir kelimedir. Evet kardeşlerim, dönelim imtihana. Bize gelen vahiy, Kur'an olsun, sünnet olsun, insana imtihan oluyor şuurunu iliklerine kadar hissettirmek için her şeyi yaratan, ve yine her şeyin kendisine kesin olarak bağlı olduğu Kadir-i Mutlak, rahim bir yaratıcı fikrini işler. Onun hakimiyeti yaratma üzerine kurulmuştur kardeşlerim. Allah'ın bu yaratma sıfatını ortaya koyan diğer bir ifadeler bir yana her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O her şeye vekildir göklerin, yerin anahtarları O'nundur. Yerde ve gökte bütün kainatta, ahirette her türlü tasarruf O'nun elindedir. Bütün işler Allah'a döndürülecektir. Sonuçta her şey O'nda son bulur. Her şeyin yokluğa gömüldüğü bir anda varlığı devam edecek olan tek ebedi varlık Allah'tır evet kardeşlerim Allah yalnız üstün varlık değil aynı zamanda var denmeye layık da tek gerçek varlıktır ve Allah azze ve celle neyi yaratmışsa kardeşlerim her yarattığını kendine muhtaç olarak yaratmıştır ve her yarattığını da çift yaratmıştır ki bir olanı bulasın diye. Evet. Allah hepimize anlayış versin. Ve varlık dünyasının merkezinde Allah vardır. İnsan olsun, diğer varlıklar olsun, hepsi yani her şey Allah'ın yaratığıdır ve ondan aşağıdadır. Hiç kimse o kadar üstünlüğe ne yapamaz? Çıkamaz. Ve Allah en yüksek odak kelimesidir. Her şeye hakimdir. Ve kardeşlerim gelen vahyin öngördüğü ve Allah Azze ve Celle'nin bizden inanılması istediği en temel ilke Allah'ın birliğidir, birlenmesidir. Yani yaratan Allah'tır. Bizlere ömür veren, rızık veren, sıhhat veren, her şeyi veren Allah'tır. Ama bunun karşılığında bizden istediği tek şey vardır. O da nedir? Allah'a şirk koşmama. İmtihan nedir? Kazanmadır. Vahye baktığımızda birçok ifadede hep kelime-i tevhid sembolleşir kardeşlerim. Halis inancı Dinimiz her zaman tevhid olarak tesis eder. Ve tevhid, bütün peygamberlerin gönderildiğinden bu yana insanlık için temel bir inançtır. Gelen vahiy Allah'ın varlığına, birliğine, tekliğine, eşsizliğine hep önem vermiş ve Allah'tan başka ilah olmadığını ilan etmiş. Allah'a nispet edilen birlik, herhangi bir sayı dizisinin ilk basamağı anlamına gelmez. Buradaki bir, cüzlerden oluşmuş bir varlık değildir. Bilakis, benzeri ve dengi bulunmayan, yegane tapınılacak varlık demektir. Şüphesiz, o sadece Allah'tır, kulluk ona yapılır kardeşlerim. Allah gereği gibi kulluk yapanlardan eylesin. Kendi dışındakilerine kulluğu, onlardan yardım istemeyi ve onları dost edinmeyi Allah kınamıştır. Evet. O ne cisimdir, ne arazdır, hiçbir şey ona benzemez, benzemez kardeşlerim. Demek ki gelen vahyin temel ilkesi neymiş? Tevhidmiş. Peki kardeşler yaşadığımız şu toplumda demin de kardeşimiz İstanbul'da gördüğü şeyleri yazıyordu. Bayıldım Müslümanlara peçeli ne güzel giysili. Müslümanların bolca olduğu bir yerde insan Müslümanların içinde yaşamayı ne kadar arzuluyor değil mi? Kardeşlerim Allah insana fıtratına uygun olmayan hiçbir şeyi ne yapmamıştır? istememiştir Ve insanoğluna ters, onun kaldıramayacağı hiçbir şeyde ne yapmamış? Yüklememiştir. Tevhid, hayatın imtihan sahası olarak değerlendirilebilmesi ve onun gereği olan diğer unsurlar bu esas üzerine temelleridir. Ve Kur'an'ın temel akidesi de budur. Mesela İhlas suresini okudunuz mu? Okumuşsunuzdur. Kur'an'da zaten namaz kılarken 114 sure değil sanki 10 sure varmış gibi insanlar hep oraya gider. İhlas suresi özetle İslam'ın ihlasın akidesini anlatır kardeşler. Öyle bir suredir ki bu Allah'a tahsis edilmesinden hareketle ona İhlas Suresi denilmiştir. Yani burada dile getirilen tevhid öyle bir tevhiddir ki onun haricindeki her şeyin varlığı, gerçekliği hep ona bağlıdır. Sanki onun varlığından başka varlık yoktur. İşte bu anlayış bir iç inanç varlığın yorumu, hayatın kuralı olarak insana takdir edilir. İnsanla bütün diğer varlıkları sevgiyle birbirine bağlayan bağ ancak tevhid bağıdır kardeşlerim. O yalnız bütün insanların değil, her varlığın Allah'ıdır. Evet kardeşlerim, Allah hepimize anlayış versin, anlayışını artırsın. Kur'an'ın hedefi insana böyle bir Allah'ı tanıtma, kabul ettirme, ona kul olunması gerektiğini anlatmaktır. Vahyin çizdiği alemi, dolayısıyla, insanı kuşatan bu Allah tasvirinden sonra kula, bu güce teslimiyetten başka çare kalmaz. O böyle bir hayatı, yüce yaratıcının gözetiminde yaşamaya mahkum ve mecbur olduğunu bilmeli. Ve içerisinde bulunduğu imtihan sürecini teslimiyetle ve başarıyla tamamlamaya çalışmalıdır. Allah tanınmadan, onun gücü bilinmeden ona saygı da gündeme ne yapmıyor kardeşlerim? Gelmiyor. Ama biz inandık dedi, dediğimiz yerine diyen insanlar en zayıf olduğu konulardan birisi tevhiddir. Ne yazık ki böyle. Rabbini bilen neye, nasıl ne şekilde ibadet edeceğini de ne yapar? Bilir kardeşlerim. Bir imtihan olacak diye dünyada insanlar harıl harıl çalışıyor. İşte KPS imtihanı mı diyorsunuz, ne diyorsunuz ben tam bilmiyorum. Sırf buna, bunu kazanabilmek için bir sene işinden çıkıp eve kapanıp çalışanlar var. Ömür boyu rahat edeyim, bir yere gireyim diye. Evet, ahirette de ebedi hayatta rahat etmek istiyorsanız her dakikanızda imtihan olduğunuzu bilin. Kardeşlerim, demin dedik ki yaratan birisi varsa varlık muhakkak imtihan edilecek, teklif edilecek varlık da var. Teklif nedir? İmtihanın önemli unsurlarından biridir. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman içinde ve düşünüp anlasınlar diye sana Kur'an'ı indirdik ayetinden Kur'an'ın insanlara sorumluluklar yükleyen hükümlerle emir ve yasakları helal ve haramları bildirmek için gönderilmiş olduğunu anlıyoruz kardeşlerim. İnsanın imtihan için yaratıldığını dile getiren ayetinde geçen neptelihi ifadesinin ise iman, küfür, emir, nehi, hayır, şer, Kur'an'ın içerdiği her türlü teklifi ifade ettiği belirtilmiştir. Kardeşlerim teklif içerisinde külfet ve meşakkat olan şeylere karşı sorumlu tutmak demektir. Evet. Rabbim bu imtihanı bu sorumluluğu hakkıyla yerine getiren insanlardan eylesin. Birçok ayette geçer. Bakara'da ana babaya çocuklara nafakasını temin etme mükellefiyeti. Nisa suresinde Allah yoluna savaşmada kişisel sorumluluktan, Talak suresinde bireyin mal infakı konusunda güç yetiştirebileceği kadar sorumlu tutulacağından, Enam'da yetimin malını kullanmada özen gösterilmesi gerektiğinden, yine Sad suresinde Allah'ın emretmediği şeyleri, peygamberinin çeşitli amaçlar gözeterek kendiliğinden uydurmak suretiyle insanlara teklif edemeyeceğini bildirmesi, teklifin ayetlerden anlaşıldığı gibi özellikle vahide Allah'ın kullarını sorumlu tuttuğu şeylerin tümü veya bir kısmı anlatılırken kullanılmıştır kardeşlerim. Öyleyse teklif de Allah'tan kula doğru yönelen görevdir. Evet. Yine Kur'an'daki kelimelerden, teklifle ifade edilen kelimelerden birisi de kardeşlerim, emanet kelimesidir. Kur'an'da altı yerde geçer emanet. Ve hepsi de değişik boyutlardadır. Ve tüm boyutlarında teklifin varlığına delil olarak gelir. Biz emaneti göklere, yere,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 burada ne şekilde kullanılsa kullanılsın tekliftir yani kulluktur sorumluluktur eman kelimesi de mükelleflere Allah'ın tevdi ettiği bir görev olduğu Allah'ın bu konuda onlara güvendiği bu anlayışla itaati onlara gerekli gördüğü mükellef olmanın gerektiği şeylerden her birini ihlal etmeksizin tümünü yerine getirmelerinin gerektiğini vurgulamaktadır. <gülüyor> Kur'an'ı çokça okuduğumuz zaman ki okumamız gerekir, iblisin Allah Azze ve Celle ile bir konuşması var. Hatırlıyor musunuz? Birçok şey istiyor Allah'tan ve Allah Azze ve Celle de ona veriyor. Ama bir yerde bakın, Allah Azze ve Celle'nin bize güvenine bakın. Sen ne yaparsan yap, benim halis, ihlaslı kullarımın üzerinde hiçbir sultan yoktur, diyor. Allah bizi o ihlaslılardan eylesin kardeşlerim. Yani Allah bizden bir şey isterken, bizleri mükellef kılarken, bizlere bir şeyi teklif ederken, bunun yapacağımız idrakına da nedir? Yani güvenerek bizlere bunu ne yapmıştır? Tevdi etmiştir. Ve bu emaneti bize vermiştir. Allah hakkıyla bu emaneti kazananlardan eylesin. İhlaslı kullardan eylesin. İblisin sultası altına girenlerden eylemesin. Ve ayetlere de dikkat ettiğinizde mesela Hucurat suresinde defalarca bunu sohbetlerde dillendirmişimdir. Allah size imanı sevdirdi. Küfrü, fıskı, isyanı tiksindirtti diyor. Evet kardeşlerim. Allah imanı seven küften, fısktan, isyandan, tiksinenlerden eylesin. Ve kardeşlerim, yine Kur'an'ı ifadeye baktığımızda, Emaneti yüklenen insana Allah halifem diyor. Bu özelliği veriyor. Ve hilafetle emanetin birbiriyle iç içe iç olduğunu gösteriyor. Ve ayrıca hilafetin de intihanla ilişkilendirildiğini görüyorsunuz. Evet. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Ve Allah size mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi, insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür. Bakın bu ayette de sorumluluk gerektiren dini bir görevden söz edilmekte. Ve toplum için bu son derece önemlidir. Ve buradaki emanet Allah ve kul hakkıyla ilgili sözlü, fiili, maddi, manevi her türlü hukuku kapsar. Ve bugünlerde yani okunan cuma namazında, yani kılınan cuma namazının hutbesinde imam efendi inerken her zaman bu ayet okur. Hemen hemen herkes Arapçasını, Türkçesini ezberlemiştir fakat hiç manasıyla amel eden insanlar yok kardeşlerim. Herkes bunları duyar ama ne hikmetse insanlar duymamış, sağır, kör gibi davranarak buradaki ayetlerin zıttına hareket eder. Allah bizlere emrettiği gibi yaşamayı, emrolunduğumuz gibi dost doğru olmayı nasip etsin. Evet kardeşlerim. Ayette geçen size emreder ibaresi bütün mükellefleri kapsar. Yani iman eden bütün insanları bu ayet kapsaması içine alır. Allah'tan insana yüklenen genel bir sorumluluktur. Ve kulların birbiri arasında veya kula Allah arasında meydana gelecek olan bir sorumluluktan söz edilmektedir. Bakın yine ayet kelime kerimede Ey iman edenler! Allah'a ve Peygamber'e hainlik etmeyin. Bile bile kendi emanetlerine hainlik etmiş olursunuz. Burada da Allah ve Resulüne hiyanet veya itaatsizliğin Müslümanların kendi emanetini ortadan kaldırılacağına delalet eder. Yine onlar müminler ki emanetlerine, ahitlerine riayet ederler ayetinde Söz edilen emanet ise Allah ile kulları arasındaki her türlü şer'i teklifleri ve kulların birbiri arasındaki her türlü ilişkiyi kapsayacak şekilde geliştir. Evet. Yani emanet dendiği zaman insana tevdi edilen korumakla görevli olduğu tüm emanetlerdir eş misin namusunu koruyacaksın ana mısın çocuğunu koruyacaksın ona dinini öğreteceksin erkek misin eşine çocuklarına sadık olacaksın onlara haram lokma yedirmeyeceksin tevhidi öğreteceksin çok geniş bir kavramdır kardeşlerim bu müslümanlığın kıymetini ne yapacaksın bileceksin asla onu çarçur edip harcamayacaksın Allah'ın kınamasından korkacaksın. Başka hiçbir kınamadan korkmayacaksın. Dünyada rahat yaşayayım diye kimseyi vitrin göstermeyeceksin. Harama göz dikmeyeceksin. Allah'ın verdiği hiçbir nimetle insanlara kasalmayacaksın. Kibirlenmeyeceksin, büyüklenmeyeceksin. Çünkü göklerde ve yerde herkes Rahman'ın huzuruna kul olarak gelecek. Rabbine and ki hepsine yaptıklarının hesabını soracağız diyor. Evet kardeşler. Allah imtihanı kazananlardan eylesin. Ve unutmayalım ki Allah hiç kimseye güç yetirilemeyecek bir şeyi teklif etmez. Yani teklifi mâla yutak değildir. Evet. Teklif genel anlamda ama gücü, sınırı bir varlığa gücünün yetmediği şekilde yüklenme manasında değil. Yani Allah seni gücünün yetmediği bir şeye ne yapmıyormuş? Mecbur kılmıyor. Şimdi dinimizin bizden istediği neler var? Bir görünüş, iç görünüş, dış görünüş konuşma, yeme, içme, kazanma, evlenme, aklımıza ne gelirse, dinin öngördüğü, sizden istediği, bir bakın kardeşlerim, Allah için şöyle bir düşünün, hangisine güç yetiştiremeyiz? Hangisi bize zor geliyor da, biz bunu yapamayız diyeceklerimizden, var mı? Allah Azze ve Celle yarattığı hiçbir varlığa gücünün yetmediği bir şeyi ne yapmıyormuş? Yüklemiyor. Yani seni bir şeyle imtihan ediyorsa muhakkak bu seni taşıyabileceğin bir şey. İşte bundan sonra ister gizdeseniz, ister açıktan yapsanız, ne yaparsanız yapın Allah ondan dolayı size hesaba çekecektir. Sonra dilediğini affedecek, dilediğini azab edecektir. Bak, Allah her şeye kadirdir kardeşlerim. Bakın bir gün Ebu Bekir, Ömer, Abdurrahman bin Avf Muaz bin Cemel Allah kendilerinden razı olsun Ensardan bir grup Aleyhissalatü Vesselam'ın önüne gelip oturuyorlar. Ve diyorlar ki kardeşlerim, Ya Resulullah, vallahi bir ayet indi ki, bize sıkıntı veriyor. Bizden biri, dünyevi bir takım şeyleri kalbinde yer etmesi, istemediği halinde zihninden geçiriyor. Ve biz zihnimizden geçen bu düşüncelerle, hesaba çekiliyoruz. Mahvolduk. Vallahi insan içine çıkamıyoruz dediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayetin bu şekilde indiğini söylemesi üzerine sorumu tutulduk dediler. Ve Peygamberimizin İsrail Musa'ya dediği gibi işittik ve isyan ettik mi demek istiyorsunuz? Dediler. Biz işittik, itaat ettik dediler. Ama bu durum bize ağır geldi deyip Aleyhisselatü Vesselam'a durumlarını arz ediyorlar. Bir müddet böylece beklerken Allah Azze ve Celle, Allah her şahsı ancak gücünün yettiğiyle sorumlu tutar ayeti inmiştir kardeşlerim. Allah insanı yeryüzünde imtihan için yaratıp yaptıklarına karşılık ceza ve mükafat tahakkuk ettireceğinden onun gücünü aşan tekliflerle sorumlu tutarak sıkıntıya sokmak istememektedir. Aksine Allah Azze ve Celle hep kolaylık vermiş ve insanın gücünün yetmeyeceği hiçbir şeyi onun üzerine ne yapmamıştır? Yüklememiştir. Evet. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah hayırdan bizleri hayırmasın. Rabbim razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Bakın bir namazı el alın. Korku mu var? Bir rekat kıl, yürüyerek kıl, imayla kıl diyor. Yolcu musun? Yarısını kıl diyor. Hasta mısın? Oturarak kıl. Kılamıyon mu? Yatarak kıl. Olmadı mı? İma'yla kıl diyor. Yani Allah Azze ve Celle her ibadette insana ne yapıyor? Kolaylık tanıyor. Hiçbir zaman güçlük, zorluk yok kardeşlerim. Ama kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar ederse, kalbi iman ile dolduğu olduğu halde inkara zorlanan başka fakat kim kalbini kafirliğe açarsa, işte Allah'ın gazabı bunlardır. Onlar için büyük bir azap vardır diyor. Allah imandan sonra küfre dönenlerden eylemesin kardeşlerim. Rabbim bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bakın malı olmayanı Allah zekattan mükellef ne yapmıyor? Kılmıyor. Kimse yeme ve içmeden mahrum bırakıldığı halde nicim acıkıyorsun, neden susuyorsun diye sorumu tutulmaz. Allah insana zorluk değil, her zaman kolaylık dilemiştir ve yükünü ne yapmıştır? Hafifletmiştir. Ve gönderdiği elçiyi insanlara rahmet olarak gönderdiğini bildirmiştir. Ve insanlara bu konuda rahatlığı ortaya koymuştur. Demek ki teklif dediğimizde mükellefin gücü ve ile münasip olan bir şeydir. Yani bugün biz neden imtihana çekiliyorsak demek ki biz bu imtihanı kazanabilecek alet edevata sahibiz. Ama her şeyde olduğu gibi biz insanlarda bir söylenme hat safadadır. İmtihan olur, Nasıl geçti imtihan? Ya çok zordu. Sorular çok kazıktı. Ya işte çok kötü geçti. Başkasına soruyorsun. Aynı imtihana girmiş. Ya ne kadar basitti hocam ya. Yani vakit yetti mi? Ya ben kısa bir zamanda yaptım çıktım. ne diyor hem sorular çok kazıktı hem vakit yetmedi. Yani böyle soru da olmaz ki canım diyor. Birisi de diyor ki vakit çoktu. Sorular çok kolaydı. Neymiş burada kardeşlerim? Olayı anladık mı? Çalışan, gayret eden, imtihana dikkat eden için imtihan neymiş? Kolay. Allah'a sırf dönen ve haramı, helalı veyahut günahları mübah sayan insan için imtihan hakikaten zor değil. Allah bize sevgisini sevdiği insanların sevgisini, sevdiği amellerin sevgisini versin yani. Nasip etsin. Evet. Kardeşlerim, tasnife tabi tutulan insana baktığımızda insanın da imtihan olduğu bir yer var. Yani dünya dediğimiz. Sesim geliyor değil mi? İmtihan deyince, imtihan da tabi de almamak gerekir. Sesim yok mu? Dünya da basit bir yer değil. Dünya adını verdiğimiz bu alem öyle bir alem ki bu yaşam sürecinden ve dünya hayatından sonra başlayan ahiret sürecine şöyle baktığımızda işte bu hayat insanın imtihan süreci olarak yaşadığı dünya hayatı da basit bir yer değil. Allah razı olsun. Dünya hayatı da bize ne yapmış? imtihan olarak verilmiş. Her canlı ölümü tadacak ve ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecek. Evet. Her canlı ölümü tapacak da kardeşlerim, maalesef bu geçicilik ne yazık ki insanların dikkatinden dağılıyor. Dünya hayatı kendisiyle yeryüzünün yeşererek hayat bulduğu suya benzetilir. Onunla yeryüzü iyice yeşerir, Sahipleri de kendilerini güçlü sanır. Ama ansızın ölüm gelir, çatar. Allah'ın afeti gelir, çatar. Kökünden koparlır, rüzgar savurur, önemsiz çerçöp olu verir. Satılık kumaş, az veya çok faydalı alet edevat anlamına gelen mehta kelimesi, birçok ayette dünyanın geçiciliğine hem de dönüşün ve ebedi ikametgahın ahiret olduğuna işaret etmek için kullanılmıştır. Ama maalesef insanlar aldanmış, gurura kapılmış ve dünyalık az bir şeye karşılık dinini ne yapmıştır? İhmal etmiştir. Evet, Allah'a eyvallah. Kardeşlerim, Vahiy dünya hayatını hep geçiciliğinden bahsederek anlatmıştır. Aklı öldürüp vakti yok eden çocuksu herhangi bir amacı olmayan basit kıymetsiz söz veya bir fiili gündeme getirmiştir ve başı boş olmadığını. Boş söze yer olmadığını ve vakti bir an olsun boşa geçirmenin insana çok büyük zarar getirdiğini vahiy hassasiyetten üzerinde durmuştur. Ve insana dünyaya bir taraftan insanın ondan faydalanmasını ve onda yönelmesi gereken yaşam açısından bakarken... <gülüyor> Diğer taraftan onun gerçekliği daha sonrasıyla ilgili yaratılışı ve ahirete fayda vermesini bunu idrak etmesine çalışmıştır. Bir gün kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam damadı Ali'nin önünde ganimetten elde ettiği kırmızı develeri iştahla sürdüğünü görüyor. Diyor ki ya Ali senin bugün birinin hidayetine sebep olman şu dünyalı kırmızı develere malik olmandan daha hayırlıdır diyor. Evet kardeşlerim. Ne daha hayırlıymış? Allah'ın dinini yaşama ve Allah Azze ve Celle'nin dinini davet etme. Dinine insanları davet etme. Ve dini öğren. Evet, eğer Allah yeryüzüne gerçekten değer vermiş olsaydı, Aleykümselam ve hoş geldiniz. Abi. Bugün yeryüzünde kafirlere bir yudum su içilmezdi kardeşlerim. Dünya hayatı basit ve geçicidir. Ahiret hayatı ise asıl yurttur kardeşlerim. Dünya hayatı Kur'an'da genellikle ahiret hayatıyla ele alınır. Nasıl iman varsa hemen akabinde salih amelden bahsediliyorsa dünya varsa ahiret de onunla birlikte ele alınmalıdır. Eğer bu iki hayat arasında bir tercih yapma mecburiyeti ortaya çıkarsa insan hiç tereddüt etmeden ahiret hayatını tercih etmesi istenilir. Asabe uhtu hatırladınız mı? O firavuna iman ettim dendiğinde derin derin hendekler kazarak inananları ne yapıyor? Ateşe atıyor. Bir kadın da çocuğunu emziriyor. Ateşten ne yapıyor? Ürküyor, tereddüt ediyor. Emzikteki çocuk hemen anasını emmekten ağzını çekiyor. Beşikteki çocuk konuşarak annesine hangi cümleyi söylüyor kardeşler? Atla ana atla. Ahiret ateşi, dünya ateşinden daha ağır ve daha çetin diyor. Allah hayri seçenlerden, ahireti seçenlerden eylesin kardeşlerim. Dünyalık, şan, şöhret, para, pul, mevki, rahat yaşamı seçip de Ahiretini karartan insanlardan Rabbim bizleri eylemesin. Allah insanı her şekilde imtihan eder. Ama bir hastalıkla, ama bir çocukla, ama çocuksuzlukla, ama malla, ama kölelikle, her bir şekilde Allah insanı imtihan eder. Allah ahireti kazananlardan eylesin. Kardeşlerim Kur'an'da dünya hayatının öne çıkan özelliklerinden birisi çok dikkat edin gelinlik kız gibi diyor süslenip püslenmesinden diyor. Hep çekiciliği vurgulanmıştır. Ve dünya hayatı insan için hep cazibeli kılınmış. Çünkü imtihan basit olsaydı iyi. E, Nimetler de nedir? Basit olurdu ama imtihanın amacı Allah'ın rızasıdır. Hadi bakalım bu kadar nimet içinde hakikaten Allah'a önem verecek misiniz? Allah'ı sevecek misiniz? Allah'a saygı duyacak mısınız? O'nun verdiğine razı olacak mısınız? O'nun kaderine rıza gösterecek misiniz? O'nun size göndermiş olduğundan siz hoşnut olacak mısınız? Ama bir görünüş, ama bir yaşantı, ama bir sıkıntı, ama bir varlık, her neyse Allah kazananlardan eylesin kardeşlerim. Peki, muhakkak ki imtihan çetin. Bu imtihanı sadece kullara mı vermiş Allah, yoksa göndermiş olduğu peygamberlerine de Ağıl imtihanlar yüklemiş mi? Bakın, her fıtri hasletlerde, insanın dayanamayacağı, son haddine kadar varan meselelerde, peygamberlerin hepsine Allah, bu bela ve musibetleri vermiş, onların hepsi başarıyla bunu ne yapmışlar? Kazanmışlardır kardeşlerim. Hangimiz, çocuğunu kurban et dediğinde, çocuğunu giydirip, süsleyip, püsleyip, kurban etmeye götürür. Var mı böyle bir yiğit kardeşler? İnsan düşüncesini bile böyle aklına getiremiyor değil mi? İbrahim Aleyhisselam bu emirde tereddüt etmemiş. Birinizi köle diye alıp satacaklar, kardeşleri yapacak, sonra hakim duruma düşeceksin, kardeşlerin senin yanına gelecek, ve sen onları affedeceksin. Gerçekten zor bir olay değil. Veyahut bir Süleyman Aleyhisselam'a bakın dünyadaki her şey emrinde cinler rüzgar dahi emrinde hayvanlarla dahi konuşuyor. Asla bir kibir yok. Bunlardan, bu hasletlerden bir tanesi bir insanda olsa yürüyüşü konuşması değişir kardeşler. Bir Eyüp Aleyhisselam'a bakın hastalığı tam şiddetinde artık kalmı atıyor, kurt düşüyor her tarafına. Ama buna rağmen bir isyan yok. Ve yine Allah Azze ve Celle kendisine ne yapıyor? Sıhhat, afiyet veriyor. Yani kardeşlerim, dünya ve ahiret imtihanı Kur'an'da defalarca, vahid defalarca anlatılan bir kelime ve asıl imtihan yerinin dünya karşılığının ise ahiret olduğu anlatılmıştır. Ve dünya hayatının hep geçici olmasından bahsedilmiştir. Ve Allah Azze ve Celle Allah hayatı ve ölümü sizi imtihan etmek için yarattı demiştir. Bu da gösteriyor ki dünya hayatının imtihan yeri oluşu öncesinin ise hep nedir? İmtihan, imtihan ve imtihan oldu. Ve unutmayalım ki kardeşlerin Adem ve Havva'nın yaratılışında iblisle aralarında bir şeylerin geçtiği anlatılır. Ve yeryüzüne birbirinize düşman olarak inin dendiği bildirilir. Ve bizlere şeytanın düşman olduğunu, onunsa bize her zaman zarar verebileceğini ve ondan uzak durmamız gerekildiği bize bildirilmiştir. Allah birbirimize düşman olarak inin, sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma var buyurmuştur. Öyleyse kardeşlerim, dünya hayatı hem geçici, hem değersiz, hem elimizden kaçıracağımız bir şey, aynı zamanda da burada amansız bir düşmanımız var. Allah bizlere hayırlı dostlar versin. Şeytandan ve şeytana benzer insanlardan, fitneden, fitne ehlinden uzak kılsın kardeşlerim. Demek ki dünya imtihan etme amacına yönelik ve bu amacı gerçekleştirici özelliklere haiz yaratılmış. İnsansa burada imtihana tabi tutulan bir varlık. Dünya kötülenir veya hafif alınır. Her ne olursa olsun, burada ne yapmışsan, ahirette önüne ne yapacak gelecek. Eğer burada azığın azsa, ahirette sıkıntı çekeceğim. Bu aleme alçak ve önemsiz olarak bakarsan, öteki aleme değerli ve önemli olduğunu idrakıyla bakarsan işte o zaman yaşanan hayatla ölümden sonraki hayat için beslenen ümit nedir bunun idrakına varmış olursun. Dünyanın iyilikleri basit, az, ahiretin nimetleri ise sonsuz ve kıymetlidir kardeşlerim. Her kim bu çabuk geçen dünya hayatını dilerse, ona yani dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını dünyada hemen verir, sonra onu kınanmış ve kovmuş olarak gireceği cehenneme sokarız. Kim de ahireti diler ve bir mümin olarak ona yaraşır, bir çaba ile çalışırsa, işte bunların çalışmaları makbuldur. Hepsine onlara da Bunlara da, dünyayı isteyene de, ahireti isteyene de Rabbinin ihsanından istediklerini verir. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir. Allah subhanahu ve teala imtihanı kazananlardan eylesin. Allah azze ve celle bu geçici dünyada, geçici dünya nimetlerine aldanıp, dünyayı kaybedenlerden eylemesin. Bir susamdan kaç gram yağ çıkacak bunun bilin hesabını bilip ahiretini kaybeden dünyasını ve ahiretini zarara sokanlardan eylemesin bizler. Allah kendisini hakkıyla tanıyan hakkıyla seven ondan gereği gibi korkan ona boyun eğen ondan isteyip ona sığınan sammı kullardan eylesin. İmtihanın ne olduğunu hakkıyla idrak edip bilen ve ona göre hayatını tanzim eden Müslümanlardan eylesin. Hem bizi hem de neslimiz. Evet, bugünkü sohbetimiz inşallah bu kadar. Rabbim anlattığımız doğrularla yaşamayı hepimize nasip etsin. Sohbet bir saat oldu. O da desem yeterli. Subhaneke, <Sessizlik> Allahümme ve bihamdike, eşheden la ilahe illa ente, estağfurullah ve tuğbili. Velhamdülillahi Rabbil Adem. Sorunuz varsa buyurun kardeşler.